Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı ayın 30'u olması nedeniyle Ümit Altaş'la Mart ayının hukuk gündemini konuşacağız. Hukuk ee, Ümit e, yine hukuk gündemiyle ilgili son haberleri toplamak için yollarda, o gelmeden, onun ayrıntılı e, bilgi ve haberlerine e, dalmadan ben kısa e, e, bilgiler vermek istiyorum. Bugün söz gelimi e, yine Cumhuriyet Gazetesi'nin, avukatlarının tutuklanmasıyla başlatılan ve değişik hukuksuzluklarda gündeme gelen adalet nöbetlerinden birini tuttuk. Bugünkü adalet nöbetinin konusu yargılaması 25 yıldır süren Pınar Selek'in davası ile ilgiliydi. Pınar Selek eğer uygun bir tabir bulmaya çalışırsam Yerel mahkemelerde yani olayın geçtiği yer mahkemelerinde eskilerin tabiriyle bidayet mahkemelerinde kendisine yöneltilen Mısır çarşısına bomba koyma eyleminden dolayı beraat etti üç kez ve bir kez de Yargıtay e, dairesince verilen mahkumiyet kararının yerinde olmadığını ilişkin bir kararla Berat kararı verildi kabul edebiliriz ancak bu karara itiraz üzerine yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz üzerine dosya ceza genel kuruluna gitmişti. Ceza genel kurulu aslında dosyaya çok yabancı bir takım saptamalarla çok e, kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın bozma kararı verdi e, Yargıtay Ceza Genel Kurulu hatta hep bu tür davalarda polisin yaptığı bir takım e, taraflı e, delillerden e, taraflı soruşturmalardan söz edebiliriz evet bu dosyada da öyle deliller ve tespitler var ama e, söz gelimi e, olay yerini inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanlarının mahkeme önünde dinlenmesi sırasında e, tanık olarak veya zabıt mümziği tutanağa tutan kişilerden birinin beyanı bu dosyada ilginçti. O da diyordu ki eğer burada bir bomba olsaydı en az büyük bir bombanın patladığı yerde büyük bir çukur oluşurdu. Oysa e, olay yerinde çok kalabalık ve çok yağın çok yoğun bir yerde bir büfede ay gaz e, kaçaklarından bir, biriken bir gaz gazın patlamasıyla meydana gelen bir patlama olduğu dosyadaki birçok e, bilir kişi raporuyla da e, saptanmıştı. E, dosyanın içinde işkenceyle alınarak. Pınar aleyhine ifade veren başka bir sanıkla ilgili e, anayasa mahkemesi e, müdafisiz alındığı için bu o, sanığın ifadesi bir ihlal kararı verdi. E, bu karara rağmen bütün sanıklarında ifadeleri ulaştı. E, müdafi olmadan alınıp dosya emniyetteki işkence üzerine alınmış ifadelerle oluşturulmuş olmasına rağmen e, ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi e, bir ihlal kararı verdi. Şimdi Ceza Genel Kurulu'nun bu bozma kararı, kararı çok enteresan bir şekilde e, Yargıtay e, Başkanlığı'nın Anayasa Mahkemesi e, Yargıtay'ın e, kararlarına müdahale ediyor diye bir açıklamasıyla e, ilginç bir noktaya geldi. Aslında tam da bu ceza genel kurulu kararı ki bu ceza genel kurulunun bu şekilde çıkmasının e, ardında bir e, derin müdahalenin olduğundan Şüphem yok doğrusu çünkü dosyadaki kanıtlara göre böyle bir mahkumiyet kararı çıkması bu dosyada mümkün değil. Ee, bu, bu kararın e, adeta esas alınması gerektiğini ima eden bir açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi'nden çok kısa bir süre önce verilen ihlal kararından sonra bugün adalet nöbetinde e, yabancı konuklar da vardı e, özellikle Almanya'dan gelen çok kıdemli bir e, üstad da e, Türkiye'de adaleti beklediğini daha evvel e, Pınar Selek ile ilgili e, son e, 15. A cezanın verdiği son beraat kararı gibi bir karar verilmesini umut ettiğini ifade etti e, adalet nöbetinde ee, Türkiye Barolar Birliği e, Genel Sekreteri de 25 yıl süren bu e, yargılamanın e, ilginçliğine ve sonuçta da verilen kararın e, adaletsizliğine dikkat çekti. Yine e, başka konuşmacılar da vardı ama baba Alp e, kızıyla ilgili bu dosyayı... E, takip etmeye başladığında ki o dosyanın e, ilk gününden itibaren e, cezaevinde Pınar Selek'le görüşme dahil olmak üzere ben de vardım ve dedi ki ben o zaman 60 küsur yaşında bir e, avukattım. O zaman küçük kızım daha lisede öğrenciydi. Sonra hukuk fakültesine girdi. Sonra hukuk fakültesinden mezun olup avukat oldu. Şu anda Pınar Selin küçük kız kardeşi Pınar'ın avukatlığını yapıyor, yapacak ve ben de 60 küsür yaşındaki avukat Alp Selik Pınar Selin 90 yaşına gelmiş avukatlarından biri olacağım dedi. Dolayısıyla çeyrek asıra varan bu yargılama ile ilgili bugün bir adalet nöbeti vardı ve duruşması da yarın 31 Mart. 2023 günü e, hakikaten e, bu dosyaya baktığımda ben şahsen e, bir Dreyfus davası hissediyorum. E, Dreyfus davasında da uzun mücadeleler ve vicdanlı insanların, aklı selim insanların, duyarlı insanların... O zamanki e, antisemitizm e, akımı nedeniyle e, Dreyfus, e, asker Dreyfus'la ilgili verilen mahkumiyet kararlarının yanlışlığını e, söylediler, uğraştılar. Ve sonunda da onun e, suçsuzluğu ortaya çıkmıştı. Benzeri davalar... Ee, Reichstag, Dimitrov ve arkadaşları antikomünizmin işte Hitler döneminde yaygın olduğu dönemde Reichstag'ı yaktıkları iddiasıyla yargılandılar. Ee, ve sonuçta onlar bile Hitler döneminde bile beraat ettiler. Benzeri davalar var işte McCarthy döneminde e, Sovyetler Birliği'nden... Atom bombasının e, formüllerini çalıp e, daha doğrusu Amerika'dan e, atom bombasının formüllerini çalıp Sovyetler Birliği'ne e, verdikleri iddiasıyla e, Rosenbergler yargılandı ve onlar maalesef elektrikli sandalyedan kurtulamadılar e, yapılan e, mücadelelere rağmen e, hukuk mücadelesine rağmen. Evet, tarihte böyle e, siyasi davalar çok. E, mesela Vakko ve e, Sacco ve Vanzetti davası da böyle. iki İtalyan işçi e, Amerika'daki bir kundura fabrikasında e, iki e, bir cinayette e, ölümle suçlandılar. E, sonradan da onların e, suçsuzlukları anlaşıldı. Şimdi e, ikinci bir önemli... E, Dosyayla e, ilgili bilgi vermek istiyorum. Ceza Genel Kurulu bu kez bir bozma kararı verdi. Bu verilen bozma kararı e, Cumhuriyet Gazetesi'nde e, 15 Temmuz'un hemen arkasından yapılan operasyon sonucunda e, avukat 3 e, arkadaşımız dahil gazetenin birçok yazarı gazetecisi e, işte e, haber e, görevlisi insanın yargılandığı bir dava ile ilgili önce mahkumiyet kararı verildi sonra e, yargıtay 16 ceza dairesi onlarla ilgili bu e, bozma kararı verdi e, suçsuzluklarını e, söyleyen bir bozma kararı verdi. Arkasından mahkemeye döndü dosya ve bu mahkemede de e, maalesef e, direnme kararı verildi. Eski mahkumiyet kararında direnme kararı verildi. Arkasından dosya tekrar e, yargıtaya gitti. E, önce 9. 3. ceza dair, 16. ceza dairesinin arkasından da ceza, ceza genel kurulu kararına gitti. Buradaki suçlama da çok ilginç. Çünkü e, Cumhuriyet gazetesinin e, yazarları ve bazı e, yönetimde bulunan görevlileri Fethullah Gülen hareketine yardım ettikleri gerekçesiyle yani Türk Ceza Kanunu 220'ye 7. maddesiyle yargılandılar. Oysa Türkiye'de ilk defa ee, bu yargılanan e, sanıklardan biri Hikmet Çetin ile başlayan bir yazı dizisi vardı. İlk defa Fethullah Gülen hareketini ve bu hareketin nasıl örgütlendiğini anlatan e, bir yazı dizisiydi. E, ve bu yazı dizisi e, o zaman e, anımsıyorum Üsküdar Asli Hukuk Mahkemesi'nin bir kararıyla durduruldu. Tedbiren durduruldu ve Fethullah Gülen örgütlenmesini anlatan Cumhuriyet gazetesi bu kez Fethullah Gülen örgütüne yardım ve yataklıkla yargılandı. E, çok komik iddialar ve çok komik delillerle hani mesela e, Ankara'dan e, Güray e, Bey e, bahsediyor. Bir telefon etmiş ve bu telefoncu sık sık telefon ettikleri bir pideci ve bu pideciden öğle saatlerinde pide istemişler. Bu Buraya telefon ettiği için FETÖ'ye yardım etmekten Yargılandı tutuklandı uzun süre tutuklu kaldı ama sonra bu niçin çünkü bu şeyce herkesin alışveriş yaptığı bu pideci aslında FETÖ e, suçlamasıyla suçlanmış. Yargılanmış mı o da belli değil hakkında mahkumiyet kararı verilmiş mi o da belli değil. Böyle cid, şey iddialarla gayrı ciddi iddialarla Fethullah Gülen hareketinin yapılanmasını ilk defa ifşa eden, açığa koyan Cumhuriyet Gazetesi bu suçlamayla yani Fethullah Gülen örgütünü yardım ve yataklık etmek suçlamasıyla yargılandılar tutuklandılar, uzun süre tutuklu kaldılar mahkumiyet kararı verildi yargıtay şimdi bazı basın yayın organlarında ifade edildiği gibi usulen bu kararı bozdu usulen değil ...usulden bozdu. Ee, bu süreç daha... ...Yargıtay'ın... E, ...Ceza Genel Kurulu'ndan sonra ilgili dairesine... ...gidecek ve orada verilecek bir... ...başka ara kararı sonrası... ...yeniden... E, ...İstanbul'daki olay mahkemesine... ...dönecek. Evet... E, ...son haberleri toplamak için... Ayın e, hukuk e, gündemini, bilançosunu çıkaracak Ümit Altaş arkadaşımız geldi. Hoş geldin Ümit'ciğim. Hoş bulduk. E, ben dedim ki o gelmeden fırsattan istifade bugün taze bilgileri vereyim. Yani adalet nöbetini anlattım. Oradaki Pınar Selek'le ilgili verilen kararı anlattım. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde çok kısa bir şekilde ceza genel kurulunun bozma kararını bahsederekten şey, dinleyicilerimizi bilgilendirdim. Şimdi sizin yoğun gündeminize gelelim. Ya evet bu <gülüyor> artık yani programımızın şeyi oldu galiba Aa, sabit cümlesi yani bu ayda tabii ki geçen aydan çok çok daha yoğun bir hukuk gündemiyle karşı karşıyayız aslında hep hukuk konuşuyoruz ama aslında hep hukuk konuşmuyoruz Sadece e, iş teknik bir alanda adliye koridorlarına ne yazık ki e, e, sınırlandırılıyor. Ama onu açabilecek siyasal ve diğer özgürlük tartışmaları ne yazık ki çok fazla yok. E, şimdi isterseniz bu hafta şey yapalım. İlk önce e, daha farklı olarak resmi gazeteyi bir e, Mart ayında neler oldu? Hem de Anayasa Mahkemesi çünkü yoğun bir mesai verdi bu ay Anayasa Mahkemesi mesai derken birçok kararı bu ay resmi gazetede yayınlıyor. Bu arada bana bir kopya verdiğiniz için biliyorum birer satır aralıklarla 6 sayfalık bir haber özetiniz var. Bu, bu, hayır Bu özetlemeyi ee, hangi zamanda yapacağınız konusu bir kere daha kafanızdan gözden geçirmelisiniz. Hemen böyle başlıklarla mümkün olduğu kadar bazılarını atlayarak artık ama tekrar unutulsun çok e, yoğun bir hukuk gündemi var. E, mesela e, tabii ki ilk şeyle başlayayım resmi gazetede depremin tüm yönleriyle araştırması için bir meclis komisyonu kurulmasına karar verdi. E, artık düşünmemize gerek kalmadı yani artık gerisi ihmali olan düşünsün diyebilir miyiz bilemiyorum ama. Bu meclis komisyonundan neler çıkacağız göreceğiz. İş ee, müdahale etmeyeceğim. Ne? Neyin ihmali e, çıkacak onu sormuyorum. <gülüyor> Ümitliyiz siz genelde Sor, ümitli olan taraftasınız. Artık hiç konuşmamıza gerek yok. Çünkü mecliste bir komisyonumuz var. Tüm yönleriyle araştıracak. E, Depremde bu, bu, ihmali olanları. Beş, beş sene sürer bu araştırma? <gülüyor> Siz, evet. sizi bugün biraz daha benim tarafımda gördüm daha umutsuz. <gülüyor> Hakkı Kılınç hatırlayacaksınız 28 Şubat davasından yargılanmıştı emekli Doğru General. E, sağlık sorunları e, gerekçesiyle e, müebbet ceza almıştı. Sağlık sorunları gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından e, cezası kaldırıldı. Ee, bu yani de... özel bir raf Cumhurbaşkanı'nın evet. yetkisiyle özel bir raf aslında bu tür yaşlı ve hasta olanların cezasının infazının durdurulması gerektiğini biz radyoda defalarca çok çok söyledik evet. Aysel Tuğluk olayında da olduğu gibi e, hatta Zere dosyası vardı daha evvel bunlarla ilgili konuşmuştuk e, çünkü e, yani e, neyle mahkum olursa olsun insanlar e, cezanın infazı insanlığa aykırı muameleyle, işkenceyle kötü şartlarda sürdürülemez hasta bir insanın ve yaşlı ve hasta bir insanın cezasının infazının sonlandırılması için yasada Cumhurbaşkanı'nın özel affına ihtiyaç duymadan da ee, imkanlar var. Ha, evet yani bu sorun da her geçen gün büyüyor. Zaten e, yine podcast ar arşiv dosyasında dinleyicilerimiz dinleyebilir. Geçmişte yaptığımız programlarda da sizin de söylediğiniz gibi çokça vurguladık. E, çok sayıda hasta e, tutuklu ve hükümlü var e, ve onların da e, sayısı her geçen gün artıyor. Umarım dediğiniz gibi e, ona ilişkinde kalıcı bir çözüm oluşturulur. Aa, bu arada bir müjdem var. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı e, kuruluyor. E, ona ilişkin bir kanun da yayınlandı. Müjdeler olsun. E, fakat kanunun amacı e, ilginç e, şey işte Ülkemizde kültürel tarihi bağlarımızın ve ilişkilerimizin olduğu dünyanın diğer bölgelerinde buraya dikkat. Türk ve İslam arkeolojisi alanında bilimsel araştırmalar yapmak. Yani müjdeler olsun Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kuruldu, kanuna yayınlandı ama arkeoloji hangi alanlarda? Türk ve İslam. Evet. Ee, onun dışındaki alanlar ne olacak? Yani, yani eğer e, İslamiyet'in ortaya çıkışını 630 olarak kabul edersek ondan önceki döneme ilişkin e, şey e, bir arkeolojik araştırma yapmaya gerek yok. <gülüyor> çünkü, çünkü Türklerin de işte Anadolu'ya özellikle gelişi 1071 Malazgirt Savaşı'nı söylersek e, veyahut da işte e, mavera Nehir'deki ilk Gazneliler, Karahanlılar onları e, dikkate alırsak e, yani bu arkeolojik değil de yakın çağ incelemesi gibi bir şey. Türkiye ben müjdemi istedim. vermiş olayım açık radyo dinleyicilerini artık içerik açısından sizin yaptığınız tespitlerden herhalde faydalanarak değerlendireceklerdir. Bu arada ilginç bir atama kararı var. Kültür Bakanlığı'na bağlı biliyorsunuz Alevi Bektaş Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmuştu. Kim atanmış olabilir sizce? E, müthiş bir izin, Alevi dede de, de, de, de, de, temsilci. ayaş Kaymakamı Muharrem Ergül. Var mı onun aleviylikle bir, bir Böyle bir Google falan araştırması yaptık mı? bir şey çıkmadı. Ayaş ama yol, vardır. Ayaş herhalde. yollarından geliyor belli yani, ki. <gülüyor> e, bir de tam tabii açık radyo dinleyici de bunu daha yakından takip etmiş olabilir ama çok e, ayrıntılı biz inceleyemedik. Fakat e, nükleer tesis kurumu faaliyetiyle ilgili izin ve yetki ve denetim süreçleriyle ilgili yeni bir yönetmen yönetmelik yayınlandı. Artık bağımsız gözetim şirketleri de sektörde faaliyet gösterebilecek. Böylece nükleer güvenlik danışma komitesi yönetmeliği de yürürlükten kaldırılmış oldu. Dediğim gibi ayrıntı inceleyip değerlendirmek lazım. Bu arada çarşı ve mahalle bekçeliğine giriş yönetmeliği yayınlandı. Değişiklikler var orada. Ee, eskisinde ilkokul yerine, e, ilkokul mezun olmak yeterliydi. Artık en az lise mezunu olma şartı getirildi. Bu, bunu unutmayalım. Bu nükleer güvenlik... Danışma Komitesi yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı dediniz. Şimdi yani bu Japonya'daki o nükleer santralin patlamasından sonra ve yani Mersin'in ve çevresinin deprem açısından e, çok kritik bir noktada olduğunu düşündüğümüzde orada yapılan nükleer santralle ilgili bu e, yönetmeliğin kalkması neler getirecek veyahut da e, evet, aydın, bağımsız aydın, gözetim günceli. şirketleri acaba... Ee, ne diyecekler orada yapılan santralle ilgili bakalım. Ee, evet ayrıca konuşmak gerekecek herhalde. Bir bunları, programlarda... bunları Ömer Madre'ye bırakalım. Olur. Ee, buradan hemen havale ettik oraya. Ee, çarşı Mahalle Bekçiliği'ne e, giriş yönetmeliği dedik değişik. Açık Radyo dinleyicilerinden Çarşı Mahalle Bekçiliği için başvuranlar için gelsin. İlkokul yerine en az lise mezunu <gülüyor> olma şartı getirildi. Ee, bir de bir yıldan az hapis cezası olanların artık bekçilik yapmasının öne açılı. Önceden 6 aydı bu. Ee, yani 7 ay eğer bir ceza aldıysanız olamıyordunuz. Artık bu bir yıla çıkarıldı. Zannedersem başvuranlarda çok fazla e, 6-7-8 aylık cezalar var ki e, bunu bir yıla çıkardı. Aa, bir de çok ilginç, Türk toplum telakilerine göre kötü şöhretli tanınmamak diye bir şart vardı. Müjdeler olsun, o da kaldırıldı. Ee... Çorbası çok kalsaydı. <gülüyor> Afet yeniden iman... Ama Fu... tabii bu, bu yani... Çok soyut ve çok şey olduğu için, göreceli bir şey olduğu için yani her türlü kötüye kullanmaya elverişli bir bakımdan isabetli bir şey. Ama yani orada da dikkat, Türk toplum telakilerine göre evet. yani onun dışında diğer alanlar sorun olmayabilir. Sadece Türk Veya toplum. Veya sorun olabilir. Yani Türk toplum telakilerine göre kötü şöhretli olmamak ne bileyim. Ermeni toplum telakilerine göre, Rum toplum telakilerine göre kötü şöhretli olsanız bile önemli değil. Türk toplum telakilerine göre kötü şöhretli değilseniz bekçi olabilirsiniz. E, Afet yeniden imar fonu kurulmasına dair kanun yayınlandı. E, bu fonu 7 kişilik bir yönetim kurulu yönetecek. İçerisinde maliye, çevre, enerji, tarım, içişleri, ulaştırma strateji bakanlıkları da yer alıyor. Ee, dediğim gibi aslında tek başına Cumhurbaşkanlığı denseydi o kadar sayılmasaydı da yeterli olur muydu bilmiyoruz. Bakacağız bu fon nasıl kullanılacağına dair. Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu yönetmeliğinde değişiklik var. Ee, bu değişiklik bir ek, yeni ek madde eklendi. Deprem sebebiyle başka il barolarını nakleni aldıran avukatlardan baro yönetim kurulu kararı ile giriş kesintisinin alınamay alınamayabileceğini söyleyemedim düzenlemesi yapıldı. <gülüyor> Ee, baronun verilerine göre Türkiye Baroları verilerine göre 119 avukat ve stajyer e, depremde hayatını kaybetti ve depremde yıkıma maruz kalan 10 ilde 16 bin avukatın faaliyet gösteremediğine dair de bir tespit var Türkiye Barolar Birliği'nin yapmış olduğu açıklamada. Tabi bunun dışında resmi gazetede bildiğiniz gibi bu ay yüksek seçim kurulu kararları vardı. Seçim takvimi, seçmen kütükleri, tedbirler ve yasakları ilişkin. Ayrıntılı bunları takip etmek isteyen olursa internetten de resmi gazeteye erişebiliyor ve artık söylememize gerek yok. Bol bol üniversitelerde her ay değişen eğitim, öğretim yönetmelikleri, lisans, lisans üstü fark etmiyor değişiklikler var. Bir türlü kalıcı hale getiremedik. Her ay neredeyse ona yakın üniversiteye ilişkin yönetmelik değişiklikleri var. Yani bu kadar sürekli her ay değişen yönetmeliklerde nasıl bir kurumsal eğitimin önünü açacağımıza dair de ciddi soru işaretleri var. Yani burada bir söylemedin değil mi? İrfan Fidan ve Muhterem İnce'nin ortaklığı... Anayasa Mahkemesi, onlar biliyorsunuz evet, bizim ama, her dahi... Ama yani yanlış anlaşılmasın, dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Muhterem İnce, Muharrem değil yani. Aa, evet. O, o karışmasın. Bu anayasa mahkemesi üyesi muhterem İnce'nin <gülüyor> e, ortak e, yakınlaşmaları var. Yani anayasa mahkemesi kararlarına geçersek bu anayasa mahkemesi kararları açısından resmi gazetede Ciddi bir enflasyon vardı. Çok sayıda karar yayınlandı. Tabii yani karar yayınlandı deyince e, bir anda böyle e, yakın dönemde yapılan başvurular aklınıza gelmesin. 2017, 2018, e, 2019 yer yer. Bu dönemde yapılan başvurulara ilişkin karardı ama anayasa mahkemesi kararları ile ilgili iki tane manşet söyleyebiliriz. E, manşetlerden bir tanesi e, biraz önce Bahri Bey'in de söylediği gibi. Bu ay İrfan Filan ve Muhterem İnce arasında e, sık bir paslaşma olduğu gözüktü kararlarda ve yakınlaşmaları da gerçekten dikkat çekici. E, farklı ortak gerekçeler e, yazmalar yani birlikte kararı olumlu oy veriyorlar ama biz farklı gerekçeyle katılıyoruz diye ortak bir yazım var veya ortak karşı oy kullanmalar karşımıza çıktı bu ay. Bundan sonraki aylarda da bu ikili birlikteliğin ne kadar süreceğini göreceğiz. Elbette ki ikisini de anlatmıştık. İkisinin de Anayasa Mahkemesi üyesi olma süreci tartışmalı bir süreçti. Elbette bir de Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye yardımına ilişkin vermiş olduğu karar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi üyelerini tek tek aradığı iddiası var. Bu konuda sizin herhangi bir istihbaratınız falan var mı Bahri abi? Yok. Tamam o zaman geçiyorum. Yoksa iddia olarak e, kalsın. E, Anayasa Mahkemesi kapatma davasındaki sözlü savunmasını 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra yapmak isteyen HDP'nin talebini bildiğiniz gibi oy birliğiyle reddetti. HDP sözlü savunmasını 11 Nisan'da yapacak. Evet. Bundan sonra biraz isterseniz vermiş olduğu kararlara ilişkin şöyle başlık başlık ilerlemeye çalışalım. Bir kararı ceza infaz kurumunda olan bir kişinin yetki belgeleri sunmadığı gerekçesiyle adlı yardım talebinin reddedilmesini istinaf yoluna başvuru imkanı ortadan kaldırılması gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlali olduğu tespitini yaptı Anayasa Mahkemesi. Başka bir kararı var. O kararda polisin operasyonda silah kullanıp kişiyi öldürmesini, anayasanın aradığı zorunlu bir durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını, araştırmadan meşru müdafaa olarak kabul eden savcılığı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmesi olarak değerlendirdi. Bilin bakayım bu karara kim karşı oy kullandı? Eski, Eski İçişleri Bakanı Müsteşarı. Muhterem, muhterem ince. ince. Muharrem İnce değil, muhterem İnce. Evet. <gülüyor> e, köşe yazısında bütünlükte değerlendirme e, yapılmadan, kamusal bir tartışma olup olmadığı değerlendirilmeden, ön ve arka planlarına bakılmadan yalnızca bir kelimenin değerlendirilip hakaret suçu cezası verilmesini Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi. E, i̇lginç bir karar. Boşanma davasında gizlilik kararını... Da hla olarak evet. evet, evet, bu, bu konuda zaten e, e, yargıtayın eski karar, e, daire kararlarında da ceza genel kurulu kararlarında da yerleşik bir görüş var çünkü Yazının amacını doğru tespit etmek için yazının bütününü görmek gerekir diyor. Anayasa mahkemesi bunu bir kez daha ee, vurgulamış oldu. Altını evet. da çizmiş oldu. Bir boşanma davasında gizlilik kar kararının reysen kaldırılmasını özel hayatın gizliliğini ihlal olarak değerlendirdi. E, cinsel konular konuşulmuş. E, bu konuların da duyulmasını istememiş taraflar. Doğal olarak da mahkeme taraflara sormadan gizliliği kaldırınca herkes bunları duymuş. Ee, CHP'nin açmış olduğu e, davalar vardı Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirdiği bir tanesi hatırlayacaksınız 2017'li e, daha herhalde 2017'li yıllarda OHAL döneminde alınan tedbirlere ilişkin e, Cumhurbaşkanı kararnameleriydi. Bu kararnamelerin bir tanesinde fetö de iltisaklı ve irtibatlı olan ve yurt dışına gönderilmiş öğrencilerin, ...denklik işlemlerinin yapılmayacağını ve bu kişilerin akademik ünvan ve derecelerinden faydalanamayacağına dair bir düzenleme vardı. Anayasa Mahkemesi bu cümleyi iptal etti. Ee, bir de yine... E, Sanıyorum Cumhurbaşkanı kararlamışsı evet. de kanun hükmünde kararlamışsı. Evet, evet kanun hükmündeki kararlamışsınız. Ee, o halde ilgili alınan tedbirler kapsamında. Bir de yine kamunun e, ortak olduğu tüzel kişiliklerde çalışan bu iltisak ve irtibatlı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili bir düzenleme vardı. Tabi buradaki bu tespiti özellikle vurgulayalım. Yani mahkeme kararıyla değil yani tespit edilmiş. işte şu kişi irtisak ve ilt, e, şeyi var, iltisak ve irtibatı var denen kişilerde. Bunların Kamu kurumlarında veya kamunun e, ortak olduğu tüzel kiriklerde çalışamayacağına ilişkin bir düzenleme vardı. İşte neyse mahkemesi ya, tamam kamuda çalışmasın ama kamunun hissesinin bulunduğu tüzel kişilik cümlesinde çalışabilsin diyerekten bu cümleyi iptal etti. Bu kararı geçen e, programımızda biraz ayrıntılı konuşmuştuk sanıyorum. E, aynı oranımda ve bir konuğumuz vardı. kan hükmünde kararnameyle görevinden alınan bir akademisyen hocamız onunla konuşmuştuk. Aa, şeyi hatırlayın bir tane kanun konuşmuştuk. Yine ayrıntılı şey yaptık. Kayseri'ye özel bir kanun çıkarılmıştı. Kooperatifler evet. kanunu ile eklenen bir geçici madde vardı. O maddede şu şu şu hüküm ekliyoruz ama bu hükümler sadece Kayseri ilinde kurulu kooperatifler için geçerli diye bir düzenlemeydi. Daha sonra aramızdaki yorumda herhalde Kayseri'den biraz partiye yakın bir kişinin özel bir ricası diye şey yaptık. Anayasa Mahkemesi bunu oy birliğiyle iptal etti. Evet. Sonrasında yine bir düzenleme var Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusuyla anayasa mahkemesi önüne gelen orada da Cumhurbaşkanı yardımcılığına ve bakanlığına atanan kişilerle ilgili zannedersen bu kişiler atama teklifi gittiğinde. Bu kişiler büyük bir ihtimalle ya şimdi biz atanacağız tanacağız ama sen bize Cumhurbaşkanı yardımcılığını teklif ediyorsun. Ya da bakanlığı emekli maaşı alıyoruz. Bizim emekli maaşımız ne olacak diye bir itirazda bulunmuş olmalı ki o dönem Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlığa atanan kişilerin emekli, emeklilik maaşının kesilmeyeceğine dair bir düzenleme yapılmıştı. Ee, CHP buna ilişkin e, dava açtı. Anayasa Mahkemesi'nin önüne götürdü. Anayasa Mahkemesi de bu düzenlemeyi iptal etti. Artık bundan sonra kim bakan olmak ister, kim cumhurbaşkanı yardımcısı olmak ister bilemiyorum. Evet, şimdi o zaman bir e, müzik arası verelim ve ondan sonra kalan... Dört sayfamızı konuşmaya <gülüyor> devam edelim. Evet bugün neden böyle bir müzik dinleteceğiz? dinleteceğiz? Yani açıkçası <gülüyor> öyle bir şeyden baharın da böyle gelişinden dolayı da belki böyle bir aklı geliş var. E bir de güzel böyle bir çocukluk, biraz umut yani ar içerisinde aşk var. Güzel günler gelecek. Ee, ve de bu güzel günler bahar aşk mı e, aklınıza? E, evet içeriyor. ama çünkü şey diyor başına buyruk yaşardık, çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyülüydü, yakamız deniz, ardından koşuştururduk. Burada bu, bu, aslında burada çocukların ve gençlerin biraz özgürlüğünden de bahsediyor sayılmaz mı? Evet. Ama evet. şu şurası güzel. Denizini arayan akarsulara benzeriz. Evet. O zaman yeni türküden güne bakın. Güne bakın. 95.0 Açık Radyo'da 31 Mart 2023 günü Ümit Altaş'la Mart ayının 2023 Mart ayının hukuk bilançosunu çıkarmaya çalışıyoruz kaldığım yerden devam edeyim Anayasa Mahkemesi'nde böyle toplantı gösteri ve yürüyüşlerine ilişkin de böyle dört tane aralarda karar gelince de ilginç böyle bir tartışma gözüktü tabi tartışma dediğim resmi gazetede yayınlanan kararlar üzerinden bunu şey yapıyoruz yoksa içeride kim kimi aradı kim kimle görüştü öyle bir istihbaratımız yok değil mi Bahri abi yok tamam. ben tekrar sorayım Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerini falan aramış herhangi bir istihbaratı tamam yok, ben geçtim yok. yine onu ee, şimdi bunlardan bir tanesi kaosgeyle yürüyüşüne izin verilmemesi ve engellenmesinin toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının ihlali olmadığına ilişkin kararı anayasa mahkemesinin buna ilişkin bir başvuru vardı ve bu gösteri e, yürüyüşünün engellenmesinin e, bu hakkın ihlali olduğuna dair bir başvuruydu bu mahkeme oy çokluğuyla e, burada ihlal olmadığına karar e, verdi e, tabii ki ee, yine e, Muhterem İnce ve İrfan Fida'nın e, ihlal olmadığına dair e, karar altında e, imzaları var. Karşı oyda ise Zühtü Aslan, Hasan Tahsin Gökçen, Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hak Yemez, Kenan Yaşar karşı oyları var. Zühtü Aslan karşı çıkmanın gerekçesini e, karşı oyunda izin istenen yürüyüş sebebiyle kamu güvenliğinin sağlanamayacağına dair somut ve haklı gerekçe sunulmadığını belirtip karşı oy kullandım aynı şekilde bir 1 Mayıs'a ilişkin 1 Mayıs yürüyüşüne ilişkin bir başvuru söz konusuydu 2017 tarihte bir başvuruda Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına izin verilmemesi ve müdahale edilmesine ilişkin toplantı gösteri yürüyüş hakkının ihlal edildiğine dair bir başvuru söz konusuydu yine Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla ihlal olmadığına karar verdi Yine e, aynı ekip e, karşı oy kullandı. Hayır ihlal vardır dedi. E, biraz önce saydığımız aynı ekip. E, Anayasa Mahkemesi Başkanı da Zühtü Aslan karşı oy gerekçesinde devlete düşen görev soyut ve kategorik ifadelerle yasaklama yoluna gitmek değil. Tüm tedbirleri almak suretiyle kişilerin taksi meydanında toplantı ve gösteri hakkını kullanmasını sağlamaktır dedi. Yani, yani diyor ki özetle. Anayasa Mahkemesi'nin bu başkanı ve onun yanında yer alan üyeleri. Yani e, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı ifade özgürlüğünün bir parçasıdır. Anayasal ve hatta işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen hakkın bir parçasıdır. Bu parça sadece bir hak değildir. Aslında devlet bu hakkın kullanılmasında pozitif yükümlülükleri olan bir e, kurumdur. Devlet bu hakkın kullanımını kolaylaştıracak güvenlikleri alacaktır diyor. Ben e, muhalefetten bunu anlıyor evet evet yani bir de tabii ki söyledikte bir sonraki e, söyleyeceğim kararda daha da somut olarak gözüküyor yani her toplantı gösteri yürüyüşü önceden matba olan kararlarla engelleyemezsiniz somut bir gerekçe sunmanız gerekiyor neden nasıl e, izin vermediğinize dair kamu düzenini bozacak diyorsanız bunu somut bir şekilde ispat etmeniz gerekiyor diyor. İşte bunlardan bir tanesi de e, yine bir toplantı gösteri hakkıyla ilgili olan bir karardı ee, bu kez bu kararı beş kişilik bir heyet e, verdi. Bu heyet içerisinde Hasan Tahsin Gökcan, Yusuf Şevki Akyemez, Selahattin Menteş, İrfan Fidan ve Muharrem İnce vardı. Ee, bu da yine baş e, düzenlenmek istenen bir yürüyüşün valilik tarafından belirlediğimiz toplantı alanları arasında değil e, gerekçesiyle reddedilmesi üzerine e, yapılmış bu başvuru başvuru. E, bu çok sıkça karşılaştığınız bir şeydir muhakkak. Yani başvuru yaptığınızda valilik benim toplantı ve gösteriler için belirlediğim alan burası. Buranın dışındaki alanlara izin vermiyorum gibi matbu bir gerekçeyle reddetmesi söz konusu işte. Burada da yapılan başvuru üzerine toplantı gösteri yürüyüş hakkının ihlal edildiğini, böyle matbu bir sınırlama gerekçesi olmadığına dair ilişkin olan başvuru da Anayasa Mahkemesi, e, i̇hlal kararı verdi e, ve bu ihlal kararında da aynı şekilde somut bir inceleme yapılmadan böyle bir matbu gerekçeyle e, bu hakkın sınırlandırılamayacağını ifade etti. Tabi bu kararını oy çokluğuyla aldı bilin bakayım e, buradaki oy çokluğuna sebep olan ve karşı oy kullanan iki anayasa mahkeme üyesi kim acaba? İrfan Fidan ve Muhterem İnce. Ee, diğer bir şeyi de hatırlayacaksınız. Gezi olayları esnasında Ok Meydanı'nda e, yaşanan e, e, toplantı gösteri yürüyüşüne müdahale vardı. E, polisin ondan sonra yer yer tam bilemiyorum ama çatışmalar falan yaşandım emin değilim. Ama Ok Meydanı'nda o arada Cem Evi'ne giden ve bir cenazeye katılan bir vatandaşa polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet etmesiyle ölmüştü. İşte buna ilişkin Anayasa Mahkemesi önüne gelen 2018 tarihte başvuruya Anayasa Mahkemesi karara bağladı ve yaşama hakkının madde ve usul boyutunu ihlal edildiğine karar verdi. Diğer bir düzenleme hatırlayacaksınız yassa ile ilgiliydi. Yassa ile ilgili özel bir kanun çıkarıldı ve bu kanunda kıyı kanunu ee, ve imar mevzuatında yer alan e, kısıtlamalara yassada da uyulması gerekmediğini e, belirtildi. Buna tabi olmadığını ve e, bu kısıtlamalar olmadan yassada da planlama ve imar uygulamalarının yapılabileceğine dair bir kanun vardı. Bunu anlamak yani zor tabii ki. Ee, yani... Bir e, mevcut kanun var. E, burada sınırlamalar var. Kıyı kanununda ilgili sınırlamalar var. İmar ile ilgili sınırlamalar var. Ve bunların bu iki mevzuatında temel amacı e, yaşamsal bir dengeyi korumak sağlıklı bir şekilde en azından. Ve dengeli bir şekilde bir gelişme veya bir yapılaşmanın önünü açmak. İşte yasada da var olan imar yapılaşma alanların bundan muaf olduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi bunu da iptal etti. Son kararımızda avukat olan başvurucunun ikaz edilmesine rağmen... Çantasını adliyede bulunan x-ray'den geçirmemesi, iş bu sebeple idari para cezasına çarptırılması suçta ve cezada kanunlik ilkesinin ve özel hayata saygı hakkının ihlalidir şeklinde bir anayasa mahkemesi kararı verildi. Başsavcı bu arada e, idari para cezasını emre aykırı davranış sebebiyle vermiş. İşte anayasa mahkemesi yahu arkadaş senin böyle bir yetkin yok dedi. Şimdi Anayasa Mahkemesi ve resmi gazeteyi geçip biraz gündem, adliye ve dünyaya dönersek. Neler yaşandı Mart ayında en azından hukuk alanıyla sınırlı olarak. Cumhuriyet davasını ve pınar Selek davasını Bahra abi zaten ben geç kaldım o alan içerisinde sizler için özetledi. Ben diğer bir de bir... özür dileyerek Tabii. şunu söyleyeyim. Aslında yanlış anlaşılmasın mesela... Cumhuriyet davasında yerel mahkemeler bu özellikle siyasi dava niteliğinde olduğu için yani mahkemet kararları çıktı fakat mesela pınar selek davası ile ilgili devlet güvenlik mahkemeleri döneminde özel yetkili mahkemeler döneminde Berat kararları çıktı daha sonra hem özel yetkili mahkemelerin hem de terörle mücadele e, mahkemelerinin kaldırıldığı 5626 sayılı kanundan sonra ki o dönem işte e, bu FETÖ'lü hakimleri ve savcıları tasfiye etmek için çıkarılan bir kanun olarak e, kabul ediliyordu biliniyordu. Bu dönemden sonra kurulan veya e, e, Pınar Selek davasına bakan 15. Ağ Ceza Mahkemesi de yani mevcut siyasi iktidar döneminde ve rahatlıkla beraat kararı verdi. Yani bu bugünkü ceza genel kurulu kararını mevcut siyasi iktidarın baskısıyla bozulmuş bir karar olarak görmüyorum. Burada derin bir etkinin olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan mevcut siyasi iktidara bu davayla ilgili bir haksızlık yapılmamasını, için bu açıklamayı da yapma ihtiyacı duydu. Mart ayından çok tartsimış konulardan bir tanesi tabii ki tahmin edeceğiniz üzere hani deprem artık ne yazık ki yavaş yavaş gündemden düşmeye başladı. Bu konuyu geçtiğimiz ay açık radyoda yapılan programlarda. Zaten e, sizler şey yaptınız, e, dile getirdiniz. Ayrıca bir programı tekrar ona ayırdınız. Fakat tabii diğer bir konu da seçimdi. Seçimle beraberdi Cumhurbaşkanlığının yeniden aday olup olamayacağı, milletvekili adayı olan bakanların istifa edip etmemesi gerektiği konusu da en azından hukuk alanındaki gündeme yerleşti. E, bu alanla ilgili olarak da e, tabii ki yorumlardan bir tanesi, daha önce de konuşmuştuk 2014 seçimi eski sistemin gereği olarak tek başına yapılan bir seçimdir yeni değişiklikle birlikte ilk kez 24 Haziran 2018 seçimi olmuştur doğal olarak da aday olma sınırlaması bundan sonra başlar şeklinde bir iddia vardı ayrıca bu iddianın arkasından da itiraz edenlerin niyeti hukuk değil hileyle yol kesmek şeklinde de bir yorum vardı. Hatta bu yorum burada bitmedi. Tabii diğer taraftan da bildiğiniz gibi aday olamayacağına dair bir iddia var. Bu meseleyi zannedersem bu ayda yoğun olarak tartışacağız ama benim şimdi alıntı yaptığım kişi daha sonra burada durmayıp yorumuna devam etti. Aynen cümlelerini kesmeden okuyorum. Atatürk'ten sonra ilk kez hem ülke liderliği pozisyonunu ihya etmeyi başarmış hem de Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye hedefi konusunda çok büyük bir ilerleme kat etmiş kişidir Cumhurbaşkanı Erdoğan hile ile yolunu kesmek istiyorlar. Bu tartışmaların işte gerekçesi budur diyen acaba kimdir? A. Yüksek Yüksek Hukuk Danışmanımız Mehmet Uçum B. Ordinarius profesör başı kimse gelmiyor aklım o kadar yüksek şeyden tek şeyden. Evet, evet. Ben bu konuda daha belki bir programımızda görüşümü söylemiştim. Yani yeni bir anayasa, yeni bir norm. Eb o zaman bu ikinci adaylık o tarihten itibaren başlanıyor diye bir iddia var. Ama anayasa, anayasanın hükmünün yeterince açık olduğunu. Ve Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasının anayasal e, e, lafza e, göre mümkün olmadığı kanaatimi daha evvel de radyoda söylemiştim. Evet ama yorumlarınız karşısında özellikle hani aklıma gelmiyor dedim bu konuda bu kadar yorum yapılabilecek bir ordinaryos hukuk danışmanlığı bulamadım. Çünkü Atatürk'ten sonra ilk kez hem ülke liderliği pozisyonu ihya etmeyi başarmış e, yorumu, Gerçekten yüksek bir yorum. Bunlar doğru olabilir ee, ama e, Mehmet Duç'um da aslında zeki bir hukukçudur, akıllı bir hukukçudur. Ama burada e, yani Cumhurbaşkanlığı bu kadar e, önemli nitelemelerle e, betimledikten sonra onun safında yer alıp bir yorum yapmasını anlayabiliyorum. Ama anayasanın lafsı e, çok açık olduğu kanaatindeyim. Diğer bir yorum teknik anlamda yine Mehmet Uçum'a ait bakanların istifa etmemesiyle ilgili işte orada bakanlar memur statüsünde kamu görevlisi değildir. Yürütme tarafından istihdam edilen kişilerden de değildir. Kamu görevine katılan siyasi kişilerdir. İdari yönetici değillerdir. Siyasi yöneticidir. Doğal olarak da milletvekili seçim kanunda istifa etmesi gerekenler arasında sayılmamışlardır. <Gülüyor> şeklinde bir yorumda bulunarak bakanların da istifa etmemesi gerektiğini veya istifa etmesinin bir zorunluluk olmadığına dair de bir yorumu yine kamuoyuyla paylaştı. Tabii ki buradaki istifa tartışmasının teknik bir hukuk konusu olmasından ziyade özellikle anayasada kendine yer bulan eşitlik ve mümkün olduğu kadar da bağımsız ve eşit koşullarda yani seçimin tarafsız olduğu. bir idare nezdinde ve işte hakikaten kamuoyuna güven veren tarafsız yönetimdeki tarafsızlığa güven veren kişilerden oluşturulmuş bir yönetim olması ihtiyacı var. Çünkü. Evet uzun süredir belki bu yapılıyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü temel bazı ilkeler ve anayasada kendine yer bulan belli hak ve özgürlükler değerlendirilmeden bazen kanun maddelerinin teknik metinlerine sıkışarak Bak bu aslında burada bu ifade edilmedi aslında şu falan değildi deneyi şey yapıyor ama burada temel olan gerekçe çok açık bir şekilde. Neden bakanların istifa edilmesine ilişkin bir talep veya bir tartışma söz konusu işte tam da seçilen adil yani ve tarafsız hiçbiri... ve kamu kaynağını kullanmadan mümkün olduğu kadar eşit koşullarda yapılabilmesini sağlamak için. De yani doğru. milletvekili adayı olmasalar bile İçişleri Bakanı'nın ve Adalet Bakanı'nın bence... Bu dönemde istifa etmesi ve meclisten tarafsız bakanların atanması gerekirdi. Evet katılıyorum şeyden. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Barış Akademisyenleri ile ilgili bir hak ihlali kararı var. Bu suç ortak olmayacağız bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili uzun süre pasaport alamadıkları için eğitim hakkı ile ilgili başvuruları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. ...tarafından kabul edildi ve protokolün... ...ikinci maddesinin yani eğitim hakkının... ...ihlal edildiğine hükmedildi. 10 Ekim davası vardı. 15 Haziran'a ertelendi. Dava, yani Ankara'daki... ...patlamayla patlama, ilgili. Evet. Evet. Davanın 19. duruşması bu. Ve bu Mart'tan. aslında... ...aslında... ...kamu görevlileriyle ilgili kısım bu. Evet. Yani bu... 12 12 ...davanın avukatlarından... ...Erkan Ünivar'ın sözleri en azından altını çizeceğimiz şeyde dikkat çekiyor çünkü şunu söylüyordu tanımlanamayan hala sanıklar var 5 yıldır bu dosyada bir ilerleme sağlayamadık aradan 7 yıl geçmesine rağmen adını tespit edemediğimiz failler var bildirdiğimiz isimler var ama 2020'den bu yana yapılan işlemler yok taleplerimizin arkasında somut belgeler ve bilgiler var taleplerimizin çoğu reddediliyor geldiğimiz noktada bir ilerleme yok deliller sunuyoruz hiçbiri incelenmiyor Antep savcılığı soruşturma bile açmıyor maddi gerçeğe nasıl ulaşacağız diye mahkeme heyetine bir soru yöneltti. Duruşmaya verilen e, verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıklıyor ve hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanması durumunun devamı kararını verip Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nden dijital materyalin istenmesine karar verip ama firari sanıklar hakkında MİTE yazılan yazı yazılması talebini ise red ediyor. Bir de rütük cezası var yine. Kamuoyuna çokça yansıdı. Selahattin Demirtaş'ın öykü kitabı DAD'ın tanıtıldığı Halk TV'de suçluyu ömekten yüzde beş para beş kez de program durdurma cezası verildi. Ya bunu Rüt anlamıyorum. Yani suçluğu yani birçok davadan suçluluğu tespit edilmiş değil. Yani bir iddia var. Herkes hakkında adil bir yargılama sonucunda Mahkumiyet kararı verilinceye kadar masum sayılıyor. E bu, yani bu nasıl suçluyu ve suçu övmek veya belli bir suçu işleyen kişiyi övmek olaraktan nitelendiriliyor ve buna ceza verilebiliyor. Bunu da mümkün değil. Tabii burada Süleyman Soylu'ya atıfla siz önden ilerleyin hukuk arkadan gelir. Ee, doğal olarak da herhalde artık bu yaklaşımla hareket ediliyor ve önce... Suçlu nitelendirilmesi. İşte bunlar, bunlar bir, bir sonraki sonra idare kötü örnek oluyor. Yani daha evvelki dönemde de kötü örnekler vardı. Yani mesela Cumhurbaşkanlığının seçimiyle ilgili, Necdet Sezer'in seçimiyle yanlış uygulamalar vardı. İşte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ifade özgürlüğünü mahkum eden... ...ve sonunda fiilen hapis yatmasına neden olan yanlış uygulamalar vardı. Bunlar kötü örnekler oldu. Bunlar da kötü örnek olmaya devam edecek. Öyle gibi gözüküyor. Yani evet, iki dakikamız kaldı. O zaman bu kötü örneği, hani bir tane İsrail tarafından bir kötü örnekle hemen Mart ayında yine gündem içindeydi. Bu da hatırlayacaksınız İsrail'de bir yasa tasarısı vardı... Bu yasa tasarısına ilişkin protesto sadece yasa tasarısının kötü örnek olmaması için sadece başka haline söyleyeyim aman aman bizden uzak dursun. Gerçi birçok benzeri var ama iyi örnek olan da halkın bunun protesto etmesiydi. Neydi Uzun bu? süredir Netanyahu'nun çıkarmak evet. istediği bu yani düzenlemelere neydi bu? karşı. Evet, Yargıtay'ın kanunları gözden geçirme ve red etme yetkisi parlamentoda saat çoğunluğu mahkeme kararlarını geçersiz kılabilmesiyle zayıflatılıyor bu tasarıyla beraber. Yani yargıçları atayan komisyonun tamamen hükümetin kontrolünde olması, bakanların başsavcı tarafından yönlendirilen hukuk danışmanlarının tavsiye uymalarının zorunlu olması ve görev için uygun olmadığı düşünen makam sahipliğinin görevden alınmasının zorlaşmasının tanıdık geliyor aslında. Çok değil. Evet. evet, evet. E, zamanımız doldu. E, gelecek ay Ümit e, Altaş'la Nisan ayının Hukuk olaylarını görüşeceğiz. Ee, önümüzdeki haftada yine e, programımız devam edecek. E, şimdi başta Burak Muştu arkadaşımıza ve açık radyodaki diğer emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.